Değerli kardeşlerim, okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Bakara suresinden 21 ile 25. ayet-i kerimeleri arasındaki ayetler idi. Bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimizin neler buyurduğunu elimizden geldiği kadar, dilimizin dördüğü kadar, gücümüzün yettiği kadar sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya gayret sarf edeceğiz. İnşallahü Teala. Ya eyyuhen nas. Ey insanlar. Allahu Teala insanlara sesleniyor. Nidada bulunuyor. اُعْبُدُوا Rabbakum. Rabbinize ibadet edin. Rabbinize kulluk edin. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ min qablikum. O Rab ki sizi yaratandır. O Rab ki sizden öncekileri yaratandır. Yaratması vecihi ile kendisine kulluk edilmesini hak eder. Yarattığı için Rabbinizdir. Rabbiniz olduğu için yaratmıştır. Rabbiniz olduğu için yaratmış olduğu kullardan kulluk beklemek onun hakkıdır. Yaratmış olduklarından itaat beklemek Yaratmış olduklarından ibadet, zikir, hamd, övgü, sena beklemek onun hakkıdır. Zira insanların insanları insanların yaratılmasının gayesi Allah'ın insanları yaratma sebebi Allah'ın insan diye bir varlık yaratmasının sebebi kendisinin bilinmesini arzu etmesi kendisinin anılmasını arzu etmesi kendisinin bütün bu varlık alemini yaratan yegane varlık olduğunun bilinmesi, kendisine teşekkür edilmesi, kendisine övgü de bulunması için yaratmıştır. Demek ki insanların yaratılmak gayesi Allah'a kulluktur. Allah'a kulluk demek başta Allah'ı sevmektir. Allah'a kulluk demek Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Allah'a kulluk demek ona itaat etmektir. Allah'a kulluk demek sensin ya Rabbi, birsin ya Rabbi, senin dediğin doğrudur ya Rabbi. Benim boynum sana kıldan incedir ya Rabbi, emrine amadeyim ya Rabbi, dediğin olur ya Rabbi, senin dediğinin üzerine laf koyamam ya Rabbi seni severim, seni bilirim senin için yaşarım ve bütün gayem seni kendimden razı etmektir ya Rabbi demektir kulluk budur kulluk sadece rutin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek hacca gitmek değildir kulluk baş bükmektir kulluk Sevmektir, kulluk itaat etmektir, kulluk Allah'ı tesbih etmektir, kulluk Allah'ı yüceltmektir, kulluk Allah'ın kelamının üzerine kelam koymamaktır, kulluk Allah'ın emrinin üzerine emir koymamaktır, kulluk Allah'ın emrinin en yüce emir, en doğru emir, en yüksek emir, en sayılması gereken emir olduğunu bilmektir. Ve bu şekilde inanmaktır Ve bu şekilde Bu gerçeklere insanları davet etmektir Ve bu davet ederken çekilecek olan zahmetlere katlanmaktır Bu yolda sabır göstermektir Bu yolda samimi olmaktır Ciddi olmaktır Hakikaten sevmektir Hakikaten samimi olmaktır Özüyle sözüyle doğru olmaktır Ne yaptığını bilmektir İç alemde Allah'ın varlığını özümseyip onu sevmektir. Allah'a aşk duymaktır, sevgi duymaktır, saygı duymaktır. Kulluk budur. Yoksa kulluk biraz önce söylemiş olduğumuz gibi rutin hareketler değildir. Sadece namaz, sadece Oruç kulluk değildir. Kalp başta Allah'a kul olması lazım. Bedenen kul olmak mümkündür. Bedenen Allah'ın huzurunda kıyamda durabiliriz. Bedenen rukuya gidebiliriz. Bedenen secdeye gidebiliriz. Kalp kıyamda durmuyorsa, kalp rukuda durmuyorsa, kalp secdede durmuyorsa kalp ile kalbin bedeni arasında bir tezat var demektir. Bu da kulluk manasına gelmez. Kulluk, kulluğun başladığı nokta kalptir. Kalpte var ise vücutta onun aksiyonu vardır. Vücuda akseder kul. Ama biz kulluğu bedenen yapar isek kalbe aksetmeyebilir. Ama kalben yapar isek mutlaka vücuda bedene akseder. Bu çok önemli. Maalesef kalbi olarak Allah'ı sevmek, kalbi olarak Allah'a itaat etmek, kalbi olarak Allah'ın dininin en yüksek, en yüce din olduğunu kabul etmek, Allah'ın dinine en yüce tutmak, Zor olduğundan dolayı biz bedeni ibadetleri yaparak Bedeni ibadetleri yaparak Kulluk yaptığımızı zannediyoruz. Halbuki önce kalp sonra kalpte olanın bedene yansıması şeklinde bir süreç gerçekleşirse Bu sadakatli bir kulluktur. Ama kalpte bir şey yok ama bedenen Zoraki namaz kılıyorum Zoraki oruç tutuyorum İnsanlar ayıplamasın diye mahalledeki insanlar Ayıplamasın diye oruç tutuyorum Mahallemdeki insanlar ayıplamasın diye Namaz kılıyorum Cuma'ya gidiyorum vesaire Bunu yapıyorsan Bu Görüntüde bir kulluktur İçi boştur Dolayısıyla Yapmış olduğumuz şeyleri Severek yapmamız gerekir, bilinçli olarak yapmamız gerekir, şuurlu olarak yapmamız gerekir, içimizden gelerek yapmamız gerekir, yapmış olduğumuz şeyleri severek yapmamız gerekiyor. Bilerek, isteyerek, hakikaten Allah rızasını gözeterek, ben namaza gidiyorum, hiç kimsenin beğenisini, aferinini almak için değil, ben namaza gidiyorum... Allah'a Allah'ın evi olan camide secde etmek için ona yalvarmak için acziyetimi ona sunmak için ondan yardım beklemek için kulluğunda beni muvaffak etmesi için ona yalvarmak için onun evine gidip onla misafir olup bütün dileklerimi, serzenişimi o yüce makamına sunmak için oraya gidiyorum dediğin zaman işte o gerçek, samimi olan namazdır. Bunun haricinde emekli oldum, başka gidecek yerim yok, ee, bir cami var, gideyim geleyim. Eğer böyle düşünürse bir Müslüman, çok yanlış yapar, boşuna yorulmuş olur. Amellerin kabul etmesi için biliyorsunuz ki daha önceden de söylemiş olduğumuz gibi iki tane şart var. Birincisi, bir amelin Allah'ın İndinde kabul edilmesi için iki tane şart var. İlk şart ihlas. Ne demek? O ameli, o ibadeti, o hareketi sadece ve sadece Allah rızası için yapmak. Allah emrettiği için yapmak. Allah istediği için yapmak. Birincisi bu. Allah istediği gibi. Allah'ın istediği gibi Allah'ı razı etmek için yapmak. İkinci şart da nedir? İkinci şart mutabaa dediğimiz şarttır ki ameller bize nasıl gösterildiyse öyle yapılmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize örnek olduysa o ameli nasıl yaptıysa, nasıl yapmamızı tavsiye ettiyse, bize nasıl gösterdiyse, o şekilde yapmak, mütaba dediğimiz, sünnete uygunluk şartı amellerin kabul edilmesi için ikinci şarttır. Öyleyse, birincisi ihlas, ikincisi sünnete uygunluktur. Bir amel yapmak için önce ihlaslı olacağız. Yani ne demek? O ameli Ahmet'e, Mehmet'e için değil, Allah istediği için yapmak, niyetimiz bu olacak. Allah'ı razı etmek için yapacağız, niyetimiz bu olacak. İkincisi de bu ameli kafamıza göre, Ahmet'e, Mehmet'e göre değil, peygamber nasıl yaptıysa, bize nasıl örnek olduysa, bize nasıl gösterdiyse, nasıl tavsiyede bulunduysa, nasıl emirde bulunduysa o şekilde yapacağız. O yüzden bazı insanlar kendi kafalarına göre bazı ibadetler ortaya çıkartabiliyor. Bazı terbiye metotları, terbiye usulleri, nefis terbiyesiyle ilgili bir takım farklı uygulamalar ortaya çıkartabiliyor. Ancak gerek nefis terbiyesi için, gerek beden terbiyesi için gerek kalbi olgunluk için imani olgunluk için Allah'a yaklaşabilmek için daha kısa yoldan Allah'a Allah ulaşabilmek için kalbi terbiye etmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu usul kaide, metot, örnek yaşan tek yoldur. Tek yoldur. Ve biz bunu yaptığımızda bu bize yeterlidir. Bu yolu takip ettiğimizde biz Doğru yoldayız demektir değerli kardeşlerim. Hiç kimse Peygamberimizin sünnetinin dışında başka yollar aramamalıdır. Başka terbiye usulleri, Allah'a ulaşma yöntemleri, takvayı, imanı bulma yöntemleri araştırmamalıdır. Sadece Allah'ın Resulü'nün göstermiş olduğu yöntemler, o örnek hayatı bize bu konuda yeterlidir ve bizim için yegane yoldur, tek yoldur. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size iki tane asıl bıraktım. Bu iki asla sımsıkı sarılın. Hatta elinizden kurtulmasın diye dişlerinize de sarılın, dişinize de ısırın. Tutunun. Kaçabilir. Nedir ey Allah'ın Resulü bu iki asıl, iki sağlam temel kul Allah'ın kitabı benim sünnetimdir diyor. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir. Bu iki asla sımsıkı sarılın. Bu iki asla sımsıkı sarıldıkça yoldan çıkmazsınız, şaşmazsınız diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber dışarıda bulunurken elindeki bir çubuk ile Şöyle bir kalın çizgi çiziyor Bir de bu çizmiş olduğu uzun çizginin Kenarlarına sağına soluna Ufak ufak çiz çizikler atıyor Sahabe bakıyor Ey Allah'ın Resulü nedir bu Ne yapıyorsun Diyor ki bakın diyor Şu uzun çizgiyi böyle çiz çizdiğim Çizgi benim yolumdur Benim getirdiğim Yoldur Sağına soldan çizmiş oldukların Tali yollardır Bunlar Ana yoldan sağa sola sapan ufak ufak yollardır. Siz bu ana yoldan gelin sağa sola sapan ufak yollara sapmayın. Çünkü bu sağa sola sapan ufak yollar benim yolum değildir. Bunlar felsefeyle, düşünceyle, bir takım değişik anlayışlar, değişik uygulamalar ile böyle daha iyi olabilir. Bu yoldan şöyle gidersek daha kestirme hedefe ulaşabiliriz mantığıyla Çizilmiş yollardır. Ama yanlış yollardır. Her zaman sizi asıl ana yoldan uzaklaştıracak ve belki de uçuruma götürebilecek tehlikeli yollardır. O yollara sapmayın. Bu ana yoldan ayrılmayın. İşte bu ana yol Kur'an yoludur. Bu ana yol sünnet yoludur. Peygamberimizin yoludur. Bu yoldan ayrılmamak lazım. Bu yolu takip etmek lazım. O yüzden değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Size biri dediği zaman şöyle şöyle yaparsan hacı efendi, arkadaşım, kardeşim, abim, neyse ablam. Aha böyle yaparsan çok iyi olur dediği zaman soracak olduğunuz tek bir soru var. Kardeşim bu dediğin şey Kur'an'da var mı? Cevabı cevabına bakacaksınız. İkinci sorunuz. Kardeşim bu dediğin şey sünnette var mı? Peygamber bunu hayatında yapmış mı, uygulamış mı, emretmiş mi, tavsiye etmiş mi, göstermiş mi, bunun üzerinde bir uygulaması var mı, yok mu? Bunu soracağız. Hangi ayette geçiyor kardeşim dediğin, hangi hadiste geçiyor senin söylediğin diyeceğiz. Bunu demek şudur, ben senin her söylediğini kabul etmem, bana Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden bir şey söylüyorsan söyle, bunun haricinde bana felsefe bak kardeşim deme hakkım var. Böyle dersen o zaman her bilgi verenin bilgisini almamış olursun. Sana gelen bilgileri mutlaka sağlam kaynağından almış olursun. Bunu sormak hepimizin hakkıdır. Herkesin hakkıdır. Cahili ile alimi ile, mukallidi ile ile. Bunu soracağız. Çünkü din felsefe değildir. Din rüya değildir. Din, düşünce ürünü bir şey değildir. Din, Allah'ın dediğidir. Din, Resulullah'ın dediğidir. Din, Allah'ın dediğidir. Din, Resulullah'ın dediğidir. Onun Resulünün dediğidir. Onun bunun dediği din değildir. Eğer onun bunun dediği şey, Allah'ın kelamına, Kur'an'ına, Resulullah'ın sünnetine uygunluk arz ediyorsa, orada bir noktası, bir Bilgisi, bir kaynağı, bir delili var ise, bir ayeti var ise, bir hadisi var ise işte o zaman o söylenen şey doğrudur, kabul edilir ve yaşanabilir. Bunun haricinde her duyduğumuz şeye inanmayacağız. Mesela örnek verelim. Namaz kılma şeklini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiştir. Namazda okunacaklar, duaları, rüküde, secdede, neler söyleyeceğiz? Bunları Allah'ın Resulü bize göstermiştir. Kıyamda ne okuyacağız? Bunu göstermiştir. Te teşebbühte ne okuyacağız? Bunu göstermiştir hayatıyla. Hepsini göstermiştir. Bir insan tutup dese ki, ya kardeşim rüküyü öne yapıyor peygamber. Yalnız ben arkaya bayıldığım zaman daha çok zevk alıyorum. Daha çok ucu alıyorum. Ben rükuyu şöyle arkaya bayılarak yapacağım demiş olsa bu edilir. Neden? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu namaza aykırı bir şey. Bu basit örneği verdim. Siz bu basit örnekten kıyaslama yaparak her konuda aynı titizliği göster göstermek durumundasınız. Göstermek durumundayız. Ya sen bunu diyorsun ama peygamber bunu yaptı mı kardeşim? Kur'an'da bu var mı Kardeşim Allah'ın Resulü'nün hayatında bu var mı kardeşim diye soracağız. Sormaz isek dini anlayışımız kirlenir. İnancımız kirlenir. İmanımız kirlenir. O saf tertemiz imana onun bunun felsefesi, onun bunun safsası, safsası bulaşır. Biz asıl kaynaktan uzaklaşırız. Ana yoldan sağa sola sapıp tehlikelere doğru yol alan ve bir karanlıkta bir şekilde amel olarak, inanç olarak kaybolan, nere gittiği belli olmayan, ne yaptığı belli olmayan insanlar haline geliriz. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılın diyor. Hatta elinizden kaçacak gibi ise dişinizle de ısırın. Elinizden kaçmasın diyor. Bu, bu kadar önemli olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor değerli kardeşlerim evet ayetin ilerleyen bölümünde ellezî halakakum vellezîne min kablikum sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin Rabbinize kulluk edin he leallekum tettekun eğer siz böyle yaparsanız umulur ki takvaya erişirsiniz Umulur ki Allah'ın yasaklarına yaklaşmaktan sakınırsınız. Umulur ki Allah'ı hakkıyla seversiniz. O'nu hakkıyla bağlanırsınız. O'nu hakkıyla saygıda bulunursunuz. O'nu tanırsınız. O'nu anlarsınız. O'nu kalbinizde hissedersiniz kalbinizde onu yaşatırsınız samimi olarak ona inanırsınız demek ki kalbi olgunluğa erişmek için kulluk yapmak lazım önce kulluk önce kulluk kulluk nasıl oluyor kulluk da Allah'ın ayetleriyle bize beyan ettiği şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bize gösterdiği şekilde oluyor biz ibadetleri yaptıkça biz Allah'ı andıkça biz camilere koştukça rüküye secdeye koştukça gayret sarf ettikçe emri bir maruf yaptıkça münkerden insanları sakındırdıkça kalbimizde bir şey olacak kalbimizde iman dediğimiz o olgunun çok güzel bir şekilde neşet ettiğini nüvelendiğini yeşerdiğini göreceğiz onu hissedeceğiz. Onun ne kadar büyük bir cevher olduğunu, ne kadar büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu, ne kadar büyük bir esenlik, ne kadar büyük bir güvenlik olduğunu, ne kadar büyük bir haz olduğunu anlayacağız. Bunlar da gayretle olur değerli kardeşlerim. Gayretli olmayanın imanı artmaz. Gayret etmeyenin kalbinde iman nasıl olsun? Eğer biz fedakarlık yapamıyor isek, eğer biz sabredemiyorsak, hevamıza, hevesimize, hevesimize gem vuramıyor isek, nasıl olacak da kalbimizde Allah sevgisi yeşerecek, o haz olacak, o tadı his, yok öyle bedava, yok. <gülüyor> Bize gelmek isteyenlere biz yolumuzu göstereceğiz diyor allah Teala. Bize gelmek isteyip de o yollara koşanlara, Allah'ın yolunu arayanlara yolumuzu göstereceğiz. Kesinlikle göstereceğiz diyor. O yüzden bir bir kafir bile dese ki ya ben inanmak istiyorum. Bu kainatı kim yarattı? Beni kim yarattı? Bilmek istiyorum. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bilmek istiyorum dese Allahu Teala ona yolunu gösterecektir. Ona bir elçi gönderecektir. Ona bir sebep gösterecektir, bir vesile gösterecektir. Ama kalbinde önce o niyet olmalıdır. O insan önce düşünmelidir. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Rabbim kim? Beni kim yarattı? Diyebilmelidir. Böyle diyen insana ve bu şekilde arayışa giren insana Allah mutlaka bir rehber, bir vesile, bir aracı gönderecektir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْ دِيَنَّهُمْ Bize gelmek için gayret sarf edenlere biz yollarımızı göstereceğiz diyor. Söz veriyor, ilahi sözdür bu. O yüzden ben namaz kılıyorum, tesbih çekiyorum, Allah'ı anıyorum, istiğfar et, tövbe istiğfar ediyorum ama yine de kalbimde onun hevesini, tadını, lezzetini, imanın lezzetini alamıyorum, hissedemiyorum diyen bir insan, diyen bir insan olamaz. Eğer varsa, eğer varsa ona şunu diyeceğiz. Kardeş, sen... Bunları yapar iken şu biraz önce söylemiş olduğum iki temele baktın mı? Sen acaba yapmış olduğun bu işleri sadece Allah rızası için mi yapıyorsun? Ona bir bak. Sen yapmış olduğun bu işleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olarak mı yapıyorsun? Ona bir bak. Bu iki şart olursa mutlaka kalbinde Allah sevgisi gelecektir. Değerli kardeşlerim, bazı insanlar Zannederler ki Ya namaz kılmıyorum ben o vakti kazanıyorum Oruç tutmuyorum Aç durmuyorum işte O vakti kazanıyorum Ha bu adamlar oruç tutuyorlar Aç aç duruyorlar Efendim, Ezan okudu camiye git Orada birçok yarım saat vakit harcıyorlar Halbuki ben o vakti şurada kullanıyorum Burada kullanıyorum istifade ediyorum Ya bunlar avak, avanak Diye düşünür Sevinir Sevinir akıllı olduğunu düşünür, zeki olduğunu düşünür, bilinçli olduğunu düşünür, pozitif bir insan olduğunu düşünür, efendim aydın bir insan olduğunu düşünür, böbürlenir kendisiyle, yahu kardeş ne böbürleniyorsun yahu, yaptığın iş iş değil bir kere, sen mahrum kalmışsın, Allah'a giden yoldan mahrum kalmışsın, daha neyin peşindesin, sen hevesin, mideyi doldurmak, kasını doyurmak, Yemek, içmek, mevki, makam hepsi bu. E sen hayatını bütün şeylerde harcadığın zaman, ölüp gittiğin zaman rütben sökülecek. Paran cebine girmeyecek. Paran şeye konmayacak. Kabre konmayacak. Kefenin cebi yok. Bütün mevkinden, makamından, parandan, bulundan, hepsinden tecrid olacaksın. Allah'a kefen ile beraber gideceksin. Ne götüreceksin? Hı? O zevklerini, o arkadaşlarınla hahalarını, huhalarını, gülüşlerini, oynayışlarını, gezmelerini, tozmalarını, makamını, mevkini, paranı, bunu götürebilecek misin? Onlar sana şefaat edebilecek mi? Hayır. Hayır. Asla edemeyecek. E neyin peşindesin? Niye seviniyorsun? Önün karanlık yahu. Ölmemek konusunda kendine bir garanti veriyorsan Allah beni yakalayamaz. Allah beni perçemimden tutamaz diye bir garantin var ise o zaman sevin. Ben sana bir şey demiyorum. Ama böyle bir garantin yok ise, böyle bir garantin yok ise, böyle bir gücün yok ise, ölmemek elinde değil ise, hesap vermemek elinde değil ise, kendini kurtarabilmek elinde değil ise, cehenneme sürülmemek elinde değil ise, neyin peşindesin, neye güveniyorsun, niye bu kadar seviniyorsun? Peygamber, peygamber iken şöyle diyor, değerli kardeşlerim, benim bildiğini bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Yataklarınız üzerinde hanımlarınızdan lezzet bile alamazdınız. Çöllere çıkıp ağlardınız. Çöllere çıkıp, ''Ya Rab halimiz nice ola, şu bizi bekleyen cehennem tehlikesinden nasıl kurtuluruz ya Rab?'' diye. Nidalarda bulunurdunuz, ağlayışlar yapardınız, yerlere kapanırdınız, dualar ederdiniz. Ağlıya ağlıya bir hal olurdunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E, ya Peygamber bunu söylüyor ama bizde yok. Bu uyarıları alıyoruz, duyuyoruz ama yok. Ne diyor? Bak. Yataklarınız üzerinde hanımlarınızdan bile lezzet alamazdınız diyor. Yani korkudan, o cehennem korkusundan. Çok az gülerdiniz ama çok ağlardınız diyor. Ya bu işler bu kadar ciddi değerli kardeşlerim. Çünkü biz isteyerek yaratılmadık. Allahu Teala bizi yarattı. Bizi kul yaptı ve bizden kulluk istiyor. Ciddi bir olaydır bu. Bizim varlığımız kendi elimizde değildi. Allah bizi var etti. Bizi var etti ama biz kendisine ikram edilen şerefli varlıklar olarak, eşrefi mahlukat olarak bizden beklenen görevi göstermemiz lazım ya yerine getirmemiz lazım. Bizden beklenen kulluğu yerine getirmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak ebediyen mutlu olacağız. Allah'ın sevdiği, selam verdiği, hoşnut ettiği ve ebediyen dek cennette nimetler nimetlere içerisinde yaşatacağı insanlardan olacağız. Allah cümlemizi onlardan olmayı nasip etsin. Ama bu görevimizi bilmediğimiz zaman nereden geldik derek diyor efendim. Bunu bilmediğimiz zaman Para için, pul için, makam için, mevki için yaşadığımız zaman, mide için yaşadığımız zaman, şehvet için yaşadığımız zaman bunların hiçbirisi olmaz. Öldükten sonra çok büyük acı bir sürprizle karşı karşıya geliriz. Dünyada da geliriz, ahirette de geliriz ama ahirette karşı karşıya kalacak olduğumuz sürpriz çok acıdır değerli kardeşler. O yüzden hiç kimse kendini eğer Allah'la arası iyi değilse hiç sevinmesin. Hiç de güvenmesin. Hiç de böbürlenmesin. Hayat çok kısa. Ölüm var. Hak. Gelecek. Vallahi çok hızlı bir şekilde geçiyor değil mi hayat? Şöyle bir geri bakın. Çok hızlı. Daha dün çocuktuk bugün. Daha dün genç olduk. Ee, yaşlı olgunlaştık gidiyoruz artık. Ama şeytan diyor ki daha çok var, daha çok var, daha çok var. Uyu uyu devam et daha çok var. Camiye ya gidersin daha çok var. Daha ömrün çok uzun, daha ne günler göreceksin. Sonra gidersin, sonra gidersin. Hep bizi oyalıyor. Bizi oyalanıyoruz. Oyalanmayalım değerli kardeşlerim. Yolumuz uzun ve çetin. Uya oyalanmak bize düşmez. Hazırlıklı olalım, tedbirli olalım. Günümüzü, vaktimizi, ömrümüzü değerlendirelim. Bize verilen ömür sermayesinin her saniyesinden Allah-u Teala bizi hesaba çekecek. Vermiş olduğu her maldan allah Teala bizi hesaba çekecek. Dolayısıyla bu sorulara cevap hazırlayalım. Allah'a cevap hazırlayalım. İş zor. bu hesabını vermemiz çok zor. Ömrün, malın, mülkün, sağlığın, sıhhatin hesabını kuruş kuruş vermemiz, adım adım, santim santim verebilmemiz o kadar zor ki, müthiş zor. Bunu anlatmak, yani kelimeler kifayet etmiyor bunu anlatmaya. Ama en azından, en azından şöyle bir sirkinelim, bir gayret sarf edelim de Umulur ki yapmış olduğumuz hayırlı işlerden dolayı Allahu Teala hatalarımızı affeder, bizi bağışlar Ve bizi bağışladığı kullardan eyler Cennetine layık gördüğü kullardan eyler Cehennemden hepimizi azat eder Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin